ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, hepiniz hoş geldiniz dersimize. Rabbimizden bu dakikaları, bu saatleri kendi rızası için yapılan salih ameller kılmasını, bizden kabul buyurmasını niyaz ederek, dilenerek dersimize başlayalım inşallah. Malumunuz olduğu üzere arkadaşlar, henüz düzeni tam oturtamadığımız için ki artık oturtamayacağımızı da kanaat getirdim. Bir iki haftalık bir araya imam bir gibeği ait bir Risale'nin okun okunmasını eklemiş idik. Yani kitabımıza başladığımız halde. Derse katılımın düzensizliğinden dolayı böyle bir e, strateji diyelim. Uyguladık bu iki haftalık derse katılmayanları derslerimizden uzaklaştıracağımızı ifade ettik. Ama buna rağmen derslere katılımda bir sıkıntısı olmayan kardeşlerin dahi bu iki haftalık derslerde belli başlı mazeretler ile sebepler ile katılamadıklarını gördük Evet onları da zaten dersen uzaklaştırdığımızda kendi başımıza ders yapacağız öyle görünüyor O yüzden Evet İmam bir gibi ve ayet busellerin okunması bir genel e, bilgilendirme açısından güzel oldu Hayır oldu inşallah iki haftada bitirdik bualeyi ve Kitabımızda kaldığımız yerden, yani 61. sayfada Hasan hadiste kalmış idik, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi derslerimize yeni katılan, yani İmam Birgivi'nin resalesiyle birlikte katılan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz de ders gruplarımızda, Facebook üzerindeki ders gruplarımızda, Takip ettiğimiz eserin PDF'sini paylaştık. Bunu zaten tekrar ettik biliyorsunuz. Buradan geldiğimiz yere kadar bir göz gezdirmeleri, okumaları hatta mümkünse birkaç kez okumaları. Hatta okumanın faydalı olanı not alarak okumadır kardeşler. Not alarak okumaları. Anlayamadıkları yerleri özellikle not almaları ve bunu... E, Ders günü dışındaki diğer günlerde veya işte ders günü de dahil sabahında müsait vakitlerimizde e, anlayamadıkları yerleri istişare edebiliriz kardeşler. Bu kapı her zaman açık biliyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Soru ve sorun noktasında Facebook üzerinden mesaj yolu ile olur. Birçoğunuzda zaten telefon numaram var. İnternette zaten baya yaygınlaşmış benim numara sağ olsunlar bir şekilde telefondan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz ulaşamazsanız veririm. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde de olabilir. Sorularınızı, anlayamadığınız noktaları bu şekilde halletmek zorundayız kardeşler. Çünkü anlamadan geçtiğimizde yaptığımız işin bir faydası olmayacak. Bu yüzden anlayamadığınız noktalarda lütfen Biraz e, istekli olun ve çekingen olmayın. Bu konularda çekingenlik bizden kaldırılması gereken bir haslet olmalı kardeşler. Yani ben hemen siz sorar sormaz zaten cevap veririm diye bir iddiada da bulunmuyorum arkadaşlar. Sorarsınız müsait bir vaktimizde cevap vermeye çalışırız inşallah. Geçen haftanın kısa bir Tekrarını yapalım. Geçen haftaki dersimiz önemli konuları, konulara işaret etmiştik. Önemli konuları işlemiştik kardeşler. Ee, bu ilimdeki en önemli başlıklardan biri metayini aşere. Yani on tane tan sebebi. Beşi adaletse yönelik, beşi zapta yönelik ravi'nin hatırlayacağınız üzere önemli bir konu kardeşler. Malumunuz böyle üzerinde durduğum hususlar sınavlarda çıkacak hususlar oluyor. Yani bunu hadi söylemiş olayım. Bu konu e, üzerinde durmakla kalmayayım. Ayrıca söyleyeyim. Sınavda soracağız buralardan. Bu on an sebebini ezberlememiz gerekiyor. Ezberleyelim. Neler olduğunu da şöyle birer cümleyle Aklımızda yer edecek şekilde okuyalım, ezberlemeye çalışalım. Tekrarını yapmıyorum kardeşler. Zaten geçen derslerimizin e, videolarını da yükledim grubumuza. Dileyen tekrar etmek isteyen her ne kadar kaydımız çok kaliteli olmasa da iş görür nitelikte dersimizin tekrarını oradan edebilir. Ve gelelim bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde Hasan hadisi işleyeceğiz kardeşler. Hasan hadise zaten artık kulak aşıralığımız var. İmam Birgivi'nin Risalesinde de işlemiştik Hasan kavramının ne olduğunu, çeşitlerini. Kısaca durmuştuk. Şimdi tekrar döndük dolaştık kitabımıza ve Hasan hadisi bir kez daha tekrar edeceğiz. Bu vesile ile. Değerli kardeşler, Makbul hadisler içerisinde birincisi sahih idi. İkincisi, ikinci olarak işleyeceğimiz ise Hasan hadis veya Hasan haber. <gülüyor> Hasan kelimesi kardeşler, Sözlük anlamlarını malumunuz, geçiyoruz. Terim olarak, sahih ile zayıf arasında bir mertebede olan habere, hadise verilen ıstırah. Sahih ile zayıf arasında ama sahihe daha yakın olan. Yani sahih ile zayıfa eşit uzaklıkta değil. Burası önemli sahih'e daha yakın olan haberler için kullandığımız bir kavramdır hasen. Yani sahih hadisten ayırabilmek için aslında kullanılır bu kavram. Birazdan tarifini daha açıklayıcı olarak göreceğiz. Kitabımızda Birkaç tarif verilmiş. Hemen şuradan ekranımızdan da ilerleyelim. Birinci olarak Hattabi'nin tanımı, ikinci olarak Tirmizi'nin tanımı ve üçüncü olarak İbni Hacer el-Eskalani'nin tanımı verilmiş kardeşler. Bu tanımların farklılığı istilahın, hani dedik ya istilahlar böyle bir anda işte Bilal çıktı bir hadis ilmi oluşturdu. Bu hadis ilminin bütün istilahlarını koydu. Diğer herkes de buna ittiba etti, uydu. Böyle bir şey imkanı yok, malumunuz. Bir ilim doğar. O ilmin istilahları yavaş yavaş doğar. Yani falan alim bir şey söyler. Öbür alim e, onu biraz genişletir veya eleştirilerde bulunur ve belli bir zaman sonra işte bir asır sonra, iki asır sonra Artık sulh yani ıstilahın e, kelime kökü buradan gelir. Sulh. Alimlerin çoğunluğun cumhurun üzerinde sulh ettiği yani anlaşmaya vardığı tanım artık ıstılah olarak yer eder ve e, artık bu okunun. Hasan hadis kardeşler kullanımı Yaygın olarak İmam Tirmizi'den sonra başladı. Yani Tirmizi'den önce evet Hasan tabiri kullanılıyor idi. Ancak yaygınlığı yoktu. Genelde hadisler makbul ve merdut olarak. işte makbul içerisindekiler genelde sahih. Diğerleri zayıf ve uydurma olarak böyle bir taksimat var idi. İmam Tirmizi'de, bunu sıklıkla kullandı. Yani sahihten ayırabilmek için. Hasen hadis çünkü daha farklı. Biraz daha e, sahihten düşük derecede bir e, özelliğe sahip. Bunu ayırabilmek için tırmizi kendince bir e, tanım sundu. Ve bu tabiri sıkça kullanarak kendinden sonra artık bunun da hadisçiler arasında ve alimler arasında sıkça kullanılmasına vesile oldu diyebiliriz İmam Tirmizi. Bizim burada ittiba edeceğimiz tanım İbn Hacer'in tanımı olacak kardeşler. Çünkü e, her ne kadar birinci tanım, hatta benim tanımı için alimlerin çoğu bu tanımı kabul etmişlerdir dense de ee, yeterli değil kardeşler bu tanım. Yani Hasan Hadis için, Hasan Haber için bu tanım yeterli değil. Daha doyurucu bir tanım, daha akıllarda soru işareti bırakmayacak bir tanım elde etmemiz gerekiyor ki bunu da İbni Hacer ve İbn Hacer'den sonra genelde bu tanım zaten e, kabul gördü. Kısaca şu kardeşler, tanıma cümle cümle girmeyeceğiz. Sahih hadis neydi? Anlayabilmemiz için buradan gelelim. Sahih hadis, adalet ve zapt sıfatlarına sahip, yani bu adalet ve zapt yönünden herhangi bir taana uğramamış ravilerin yine kendileri gibi adalet ve zapt sıfatına sahip ravilerden, muttasıl olarak rivayet ettikleri ve senedinde herhangi bir illet, herhangi bir sıkıntı ve şazlık bulunmayan hadislere biz ne diyorduk? Sahih hadis diyorduk. Burada önemli olan kardeşler ilk cümlemiz. Yani adalet ve zat sahibi ravilerin dediğimiz bu kısmı alacağız şimdi. Diğer kısımları aynı Hasen'de. Adalet kısmı da aynı. Ancak Hasen hadis sahihten ayırt edilmesi için yani sahihin daha önemli olduğu, daha makbul olduğu, daha öne çıkarılması için sahihin bir de bu Hasen tabiri kullanıldı. Neden? Şayet bu ravilerden Mesela beş kişilik bir isnat zinciri düşünelim. Bu beşinden dördü adalet ve zapt sıfatlarına tam olarak sahip sikaraviler, tam adil ve zabıt ravi, raviler. Bir tanesi adalet yönünden değil ama zapt yönünden. Mesela hafızasında tam böyle. E, Ufak hataları görülmüş. Bir rabi var ise, yani dördü iyi de olsa, dört dörtlük de olsa, bir tanesinde dahi ha, e, zapt yönünden hafif bir kusur var ise, işte buna sahih diyemedikleri için muhaddisler zayıf da diyemiyorlar. Çünkü yani diğer dördü zaten istika. Bu bir tanesinde de herhangi bir kusur yok. Sadece zaptı kusurlu, çok hafif kusurlu, zayıf hadis de denemez böyle hadislere. O halde bir kavram olarak Hasan denmiş Hasan hadis kavramı kullanılmış kardeşler. Evet, bunu bu şekilde geçelim. hükmü denmiş. Başlık olarak. Değerli kardeşler, hasan hadisin hük sahih hadisin hükmü gibidir. Yani zaten makbul haberleri işliyoruz ya şu an. Makbul haberlerdendir. Delil olarak kullanılabilir. Delil olma açısından sahih hadis gibidir kardeşler. Yani bir konu hakkında, elimizde sahih hadis yoksa, mütevatir hadis yoksa mesela, bir hasen hadise ulaşılmış ise, o konuda Kur'an'ı bir hüküm de yoksa, bu hasen hadis o konu ile alakalı delil olarak alınabilir ve delil olarak uygulanmak durumundayız. Kardeşler sadece yani delil olarak kullanılabilir böyle biraz e, amiyane bir tabir oldu. Delil olarak hani biz bir şey iddia ettik aha delili de bu şeklinde değil. Yani Müslümana düşen nedir? Bir görüşe sahip olup o görüşün o görüşe Kur'an ve sünnetten e, deliller bulma çabası değildir. Bir delil görür ve ona ittiba eder. Görüşünü ona göre düzenler. Müslümana düşen, muvahhit mümine düşen tavır bu olmalıdır. Yani biz bir hasen hadis gördüğümüzde şayet bu hadis hasen ise, hani biz ayırıyoruz ya, sadece isnadı hasen ise bu biraz daha farklı. Ama hadis için hasen hükmü verilmiş ise bu hadis ile artık ameliyat durumundayız kardeşler. Evet, burada ayrıntılara girilmiş kitabımızda ve ardından bir örnek verilmiş. Örnek, Tirmizi'nin eserinden verilmiş kardeşler. Şimdi ekranlarımızda PDF'lerimizi açalım. Bu e, şu an benim ekrana koyduğum kitapta bende ibareler böyle çok net değil. O yüzden bu ekranı kapıyın PDF'nizi açın. 63. sayfaya gelin. Burada hem bir senet göreceğiz. Hem hadis göreceğiz. Uygulamalı olarak güzel bir şekilde yapalım bunu. Şöyle birkaç saniye bekleyeyim açmayanlar var ise. Onları bekleyelim. Burada kardeşler. Verilen örnekte, yavaştan başlayayım, açmayanlar varsa sonradan dahil olsunlar. Evvela bir senet veriliyor. Her hadiste, bizim her hadis eserimizde olduğu gibi, buradaki örnekte senet nasılmış, bunu da bu şekilde göreceğiz. İmam Tirmizi diyor ki kardeşler, bize Kuteybe tahtis etti, tahtis etti, dedi ki yani Kuteybe demiş ki bize Cafer bin Süleyman el-Duba'i o Ebu İmran el-Cevni'den o da Ebu Bekr bin Ebi Musa el-Eş'ari'den tahtis etmiş. O da demiş ki, yani bu son diyen kim? Ebu Bekir bin Ebi Musa el-Eş'ari. O demiş ki, babamı düşmanın karşısında şöyle söylerken işittim. Dedi ki, yani babası, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne ebevâbel cenneti tahta hilal suyu. Şimdi buraya kadar okuduk. Bir daha tekrar yapalım. Terimizi diyor ki bize Kuteybe tahdis etti. Burada ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Burada kısaca üzerinden geçelim. Bize Kuteybe tahdis etti. Bu sigaların hepsi önemli kardeşler. Yani bize derken, bana derken işittik, işittim. Yani tek başına mı işitti, bir mecliste mi işitti, tahdis etti, haberdi işittim. Bunların hepsi hadis tahammül sigaları denir kardeşler bunlara. Bunları ilerleyen derslerde göreceğiz. Burada Tirmizi diyor ki yani bize tahdis etti. Kim? Tahdis etmek anayla hemen hemen aynı anlamda kardeşler. Hatta muhaddisler aynı anlamda kullanır. <gülüyor> İmam Müslim çok hafif bir fark vardır İmam Müslim'in hadde sana kullanımı arasında. Ama bizim için şu kadarını bilmek yeterli. Bu siga makbul ve en geçerli hadis alma metodudur. Yani bize tahdis etti deniyor ise veya bize haber verdi, bana haber verdi veya işittim. Bu bizzat semaya işaret eder. Yani bizzat işittiğine işaret eder kardeşler. Herhangi bir kapalılık yoktur. Demek ki Tirmizi bizzat Kuteybe'den işitmiş bunu. Bizzat Teybeden almış bu hadisi. Devam edelim. Kuteybe demiş ki, Kuteybe'ye de Cafer bin Süleyman Eddubâ'i söylemiş. Cafer bin Süleyman al-Dubai, Ebu İmran El Cevnî'den almış. Nasıl aldığı belli değil. İşte buna muanan diyeceğiz ileriki derslerde. Bak tahdis etti demiyor Cafer bin Süleyman. Ne diyor? Ebu den yani an sıgası var orada hadde veya ahbarana değil de an Ebu İmran elceni diye geçiyor senette yine herhangi bir hadde falan yok yine orada da, an Ebu Bekir bin evi Musa el eşari yani yine an sigası var bunların ayrıntısına ilerleyen derslerde gireceğiz yani Ebu İmran da Ebu Bekr bin Ebi Musa'dan almış. Ondan tahdis etmiş. Pardon burada son cümleyi okumadık. Yani Ebu İmran yine haddesena şeklinde e, al, alıyor. Ebu Bekr bin Ebi Musa el-Eş'ari'den. Ebu Bekr bin Ebu Ebi Musa el-Eş'ari şöyle demiş. Kime? Ebu İmran el-Cevniye demiş. Babamı yani kendi babasını düşmanın karşısında şöyle söylerken işittim. Babam dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Babası sahabiden bir zat imiş. Demek ki kendisi de tabiinin çocuklarından, gençlerinden imiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Şöyle buyurdu. İnne ebwabel cenneti tahta zilalis suyuf. Yani cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır. Tirmizi eserinin en büyük en güzel özelliklerinden biri kardeşler. Diğer eserlerde çok fazla bu özelliğe sahip bir eser görmemiz mümkün değildir. Tirmizi hadisi nakleder altında hadisin sıhhat durumunu belirtir. <gülüyor> yani hadis sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır, başka rivayet yolları var mıdır, yer yer e, kimi zaman o hadis ile ilgili mezhepler arası farklılıklara değinir. Yer yer ehli hadisin anlayışını savunur. Mesela e, kelamcılarla ehli hadis arasındaki itikadi sürtüşmeler, hani Allah'ın sıfatları noktasında e, sürtüşmeleri vardır malumunuz. Mesela bu konuda muhaddislerin e, menhecini eserinde e, önceki alimlerden, kendinden önceki, ulemadan yaptığı nakillerle delillendirmeye çalışır. Bir hadisin altında, Allah'ın eli yadullah ifadesi geçen bir hadisin altında bunun delillerini sunar ve e, kelamcılara bu türlü eleştirilerde bulunur. Bunun gibi kardeşler, Tirmizi bu hadisin atletmiş eserinde cihadın fazileti Evet, seste ses sıkıntı mı var? Şöyle biraz daha dikkatli konuşmaya çalışayım. Tirmizi bu hadisi cihadın fazileti bölümünde nakletmiş kardeşler. Ve altında demiş ki bu hadis Hasen variyptir. Böyle kendi e, yorumları, o hadisin isnadı ve durumuyla, sıhhat durumuyla alakalı bu türlü e, yorumlarda bulunur tirmizi. Bu açıdan eseri güzeldir kardeşler, faydalıdır yani özellikle bizim bizim seviyemizde olan kişiler için. Şimdi, hadiste, daha doğrusu isnatta da, Kuteybe'den sonra bir ravi geçti kardeşler. Kuteybe hadisi kimden almış? İdi, Cafer bin Süleyman el-Dubai'den. Bu ravi dışındaki diğer ravilerin hepsi fiqa. Yani ney? Sika diye yazılıyor kardeşler ama Peltekse'dir oradaki. Diğer dört ravi güvenilir ravilermiş. Ama Kuteybe'nin hadisi aldı bu Cafer bin Süleyman isimli ravi yine güvenilir olmakla birlikte zaptında zapt sıfatı noktasında kendisine hafif bir kusur bulunuyor imiş. Bu sebeple bu kişinin hadisleri hasenun hadis olarak anlam buluyor ve bu raviden dolayı hadis sahih kabul edilmiyor kardeşler. Makbul kabul ediliyor ancak sahih kabul edilmiyor. Bu yüzden ne diyoruz? Hasan hadis diyoruz. Burada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Hadislerin dereceleri ya sahihtir, ya hasendir, ya zayıftır. Ama tirmizi farklı ıslahlar kullanır kardeşler. Mesela ile birazdan göreceğiz ilerleyen sayfalarda göreceğiz bir hadis hakkında Hasanun Sahihun der yani Hasan Sahih'tir. Bu Tirmiziye has bir kullanımdır kardeşler. Tirmiziyi okumak Tirmiziyi okumak istediğimizde bu Tirmizi'nin ıslahlarına kullandığı Kelimelere, kavramlara, açıklamalara, tanımlara artık ne dersek aşina olmak durumundayız. Daha iyi faydalanabilmek açısından. Burada da mesela dedi ki bu hadis Hasan'dır. Yani ikili bir ıslah e, kullandı. Bunda kardeşler Hasan Garip ifadesinde yani diğer alimler bunu mesela sadece bu hadis Hasendir derler. Böyle bir Hasen garip gibi bir e, kullanım diğer alimlerde, diğer muhaddislerde görülmez. Bundan ne anlıyoruz? Tirmizi'nin Hasen garip dediği kardeşler, isnadının bir yerinde garip neydi? Garip hadis, fert hadis, hani 3'e üç, ayırmıştık. Meşhur, aziz ve garip olarak değil mi? Garip neydi? Senedinin herhangi bir yerinde ravi'nin tek kalması, bir başına kalması. Diğer tabakalarda birçok ravi var, rivayet etmiş. Ama bir tabakada sadece o ravi'nin ismi biliniyor. İşte Böylesi hadislere ne diyorduk? Böylesi senetlere garip veya fert hadis diyorduk. Fert hadis veya fert haber veya garip haber aynı esanlamla. İşte burada isnadındaki bu ayrıntıya da dikkat çekiyor Tirmizi aynı zamanda isnadı Hasan ve aynı zamanda isnadı garip bir hadis olduğunu bize söylüyor İmam Tirmizi. Bu açıdan Birimizin eseri hem güzeldir hem e, faydalanmak açısından bu türlü tabirlerin anlamlarını onun hangi amaçla kullandığını bilmekte önemlidir kardeşler. Burada mertebeleri diye bir başlık atılmış. Burayı geçiyoruz kardeşler. Çok önemli değil. Bir başka başlıkta hadifun sahih isnad veya hadisun hasanul isnad sözlerinin derecesi diye şuradan ekranımızdan 64. sayfada bir başka başlık var kardeşler. Hadisun sahihul isnad tabiri ile hadisun sahihun tabiri arasında ufak bir fark vardır kardeşler veya aynı şekilde işte hadisun hasenul isnad ile hadisun hasen tabirleri arasında yani alimlerin bu iki tabiri kullanması açısından aralarında ufak bir fark vardır kardeşler. Şayet hadisin direkt isnadına bir gönderme varsa yani hadisun hasen denmemişse bu hadis hasendir, hasen bir hadistir şeklinde bir kullanımda bulunulmamışsa, bunun yeri hadithun hasenul isnad, yani bu hadisin isnadı hasendir şeklinde bir kullanım yapılmış ise bir alim tarafından, bunda şu anlaşılmalı kardeşler, Diğerinde hadis her şekilde hasendir. Yani bunu diyen alim diyor ki ben buna kefilim. Bu hadis her hali ile hasen bir hadistir. Veya işte hadisun sahihun dediğinde <gülüyor> bu hadis ben kefilim ki sahih bir hadistir demek. Ama hassan isnat veya sahih ul isnat şeklinde sadece bu hadisin isnadı hasendir veya isnadı sahihtir dendiğinde burada tamam senedindeki raviyelerin adalet ve zapt noktasındaki şeylerine kefil oluyor bunu diyen muhaddis bunu diyen alim ama metinle alakalı özellikle metin ile alakalı olan Hadiste bir illet olup olmadığı noktasında bir de bulunmuyor. Yani hadisin illeti olabilir. Buna kefil değilim, bunu araştırmadım demek istiyor. Hadisun hasenul isnat, yani bu hadisin isnadı hasendir diyen bir alim. Evet, isnat noktasında hasendir ama metin noktasında ben bir araştırmaya girmedim. Belki bir illet olabilir. Yani olmaya da bilir. Orası önemli değil. Ama belki bir illet olabilir şeklinde anlaşılmalıdır. Yani ikisi aynı değildir. İkisi dediğimiz, tekrar edelim, ney? Sahih ve hadithun hasenun veya işte hadisun sahihun ile hadisun hasenul isnad tabirler kardeşler. Bir değildir. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım. Evet. Geldik az önce dediğimiz Tirmizi'nin kullanımlarından bir diğeri kardeşler. Yani Tirmizi'nin bu türlü kullanımları çoktur. Bunu zaten söyleyelim. İşte az önce bir tanesini gördük. Hasanun Garibun. Şimdi de Tirmizi'nin bu değerlendirmeleri hadisun hasenun sahihun diye bir tabir kullanır kardeşler. Yani aslında hadis ya sahihtir ya hasendir. Ama Tirmizi bir hadis için mesela diyor ki bu hadis hasen sahihtir. Şimdi bu nasıl olabilir? Bunun kardeşler demek istediği Tirmizi'nin iki ihtimali var. Birincisi, Tirmizi böyle demekle demek istiyor ki, bu hadisin farklı senetleri de var ve bu senetlerden biri hasen, biri sahihtir. Böyle demek istiyor. Ya da diğer ihtimal, şayet tek senedi varsa, başka bir senedi yok ise, o zaman bu şu demektir. Bu hadis bazı alimlere göre hasen derecesinde bazı alimlere göre sahih derecesinde. Yani isnadındaki ravilerden işte o bir tanesi mesela bazılarınca e, sorunsuz görülmüş bazı alimlerce o yüzden sahih olarak adlandırılmış. Bazı alimlerce işte zapt noktasında ufak bir kusuru olduğu söylenmiş, tespit edilmiş. O yüzden sahih değil hasen görülmüş. İşte Tirmizi bu ayrımada bu şekilde işaret ediyor kullandığı bu türlü kavramlar ile. Evet, geldik bir diğer başlığa kardeşler. İmam Beğavi var. Değerli Alimlerden, muhaddislerden ve aynı zamanda şafiye fakihlerdendir. 6. asırda yaşamış, hicri olarak 6. asırda yaşamış, daha doğrusu 5. asırın sonları ile 6. asırın başları dersek daha doğru olur. Bu alimin, bu muhaddisin kardeşler bir eseri var, önemli, değerli eserlerden biri. El-Mesabih kısa adıyla biliniyor. El-Mesabih-ı Sınne asıl adı. Aslında bu esere değinmek sadece bir e, genel kültür olarak bizim için önemli şu an için. Çünkü bu eserin Türkçe tercümesi bildiğim kadarıyla yok. Yani alıp da bu eseri okuma durumumuz e, Arapçayı bilmeyenler için mevcut olmadığı için yani bu eserin ayrıntılı tanıtımına girmek e, yersiz, gereksiz. Biz şöyle kitabımızda da işlendiği için hem bir fikrimiz olsun İmam Begavi, ismini duyduğumuzda yabancılık çekmeyelim. İmam Begavi dendiğinde aklımıza evet muhaddis, fakih bir imam idi. En azından bu gelmeli yani. Eseri işte El-Mesâbi Hussunne diye bir eseri vardı. Değerli bir eser. Bu eserin kısaca özelliklerine değinelim kardeşler. Artık tasnif döneminden sonra işte tedvin, tasnif yani Buhari veya şöyle diyelim Kutubi Sitte veya Kutubi Tis'a e, döneminden sonra bu alimlerin eserlerini tasnif etmelerinden sonra artık senet zincirleri daha uzadığı için eserler, yazılacak eserler genelde bu kütüb Sitte ve Kütüb-i yönelik eserler yazılmaya başlandı. Yani derleme eserler. Kısaca böyle diyebiliriz. İşte İmam Bekavî Rahimehullah'ın bu eseri de derleme bir eserdir kardeşler. Nasıl derlemiş? Buhari'den, Müslim'den ve işte diğer Sünen ashabından, Sünen eseri yazan müelliflerden. Yani Sünen-i Erbağa deriz. Dört Sünen. Nedir bunlar? Nesai'nin Süneni. Tirmizi'nin Süneni. Aslında Tirmizi'ninki Sünen tarzı değil, cami tarzıdır. Bunlara değineceğiz inşallah ileriki derslerde. Ama Süneni olarak meşhur olmuş daha çok. Tekrar edelim sünen erbaayı Tekrar edelim, üzerinde de duralım anlayanlarımız için. 1- Süneni Nesai yani İmam Nesai'nin süneni, 2- Süneni Tirmizi yani Tirmizi'nin süneni, 3- Süneni e Ebi Davud yani İmam Ebu Davud'un süneni, 4- Süneni İbni Mace, İbni Mace'nin süneni kardeşler. Süneni Erbaa dendiğinde, 4- Sünen dendiğinde akla bunlar gelir. Velhasıl İmam Begavi bu eserlerden bir derleme yapıyor kardeşler. Yine bab başlıkları koyuyor ve işte o bab başlıklarına uygun Buhari, Müslim ve Sünn-i Erbağ'dan seçtiği hadisler ile bir eser meydana getiriyor. Bu eserde İmam Bebavi'ye bazı eleştirilerde bulunmuşlar. Her ne kadar yani bu eleştiri bu ilmin tenkit ilmi olması açısından her alime ve her esere bir tenkit mutlaka vardır kardeşler. Bu olmazsa olmazdır zaten. Yani bu ilimdir böyle tasavvuftaki gibi. Şeyhim ne diyorsa doğrudur, vardır bir hikmeti denmez. Buna ilim denmez çünkü. İlim ciddiyet ister kardeşler. Ve alimlerimiz bu ciddiyeti kuşanmış. Ve işte İmam Buhari'den 100 yıl sonra yaşayan, yaklaşık 100 yıl sonra yaşayan İmam Darakutni çıkmış. ve Müslümi bazı noktalarda eleştirmiş. Ondan 2-3 asır sonra bir alim çıkmış. Bu sefer İmam Dara Kutni'yi eleştirmiş gibi. Son bir tekrar daha yapalım inşallah. Ee, konumuz dağılacak ama bunu dersimizin sonunda bir daha tekrarlayalım. Aklımız dağılmasın, konumuz dağılmasın. Yani velhasıl kardeşler ilim de dediğinizde bir ciddiyet ister, tenkit ister, eleştiri ister. Çünkü bunlar olmadı mı? Biz kişilere itiba etmeyiz. Müslüman kişi olarak sadece Allah Resulüne ve topluluk olarak da sadece ashaba itiba eder. Yani bu şu demek kardeşler. Herhangi bir ihtilaflı meselede Kur'an ve sünnette, Kur'an'da varsa buna bakarız, sünnette varsa buna bakarız, bunlara ittiba ederiz. Ama Kur'an ve sünnette Hükmü bulunmayan ve sahabe arasında birkaç görüş bulunan meselelerde biz kişiye ittiba etmeyiz kardeşler. Cumhura ittiba ederiz. Bundan sonraki asırlar için bu daha önemli. Yani menhec olarak misal veriyoruz. Ehli hadis veya ehl-i sünne menhecine ittiba etmeyi seçmiş isek. Bunun seçimi bize kalmıştır. Artık okuruz. Aklımızda mutezile daha yatar. Allah bizi o yönde, e, o yöne yöneltir, yönlendirir. Bu Allah'ın dilemesi Allah'ın elindedir. Yani seçim bize ait. Mutezile'yi seçeriz, mürciye'yi seçeriz. Ne bileyim, kelami ekollerden işte maturiyelik, eşariyelik bunları seçebiliriz. Ama şayet ehli hadis meneci ile منهج isek bunu kendimize seçmiş isek bu menheçte cumhur ittibaya layık olan cumhurdur. Yani kişilerin kişiler değildir arkadaşlar. Velhasıl nereden geldik nereye geldik? Biraz dağıldık. Dağılmayalım. Dediğim misalde İmam Begavi'ye de tenkitler yöneltilmiş. Yani aslında e, baktığımızda çok da tutarlı tenkitler olmadığını da söyleyebiliriz. Tenkit edenlerin çok büyük alimler olmasına rağmen. İmam Begavi kardeşler eserinde ikili bir taksime gidiyor. Bir sıhhah diyor, bir hısân diyor. Sıhhah ve hasan tabirleri ve işte e, sıhah altında hadisler, hısan altında hadisler paylaşıyor. Daha sonraki alimler diyorlar ki, tenkit ediyorlar, yani bu kadar işte ince, bu kadar önem veriyorlar aslında. Bu da onların bu ilme verdikleri önemi, değeri göstermesi açısından önemlidir. Diyorlar ki bir, bizim ıslahımızda sıhah ve hısan diye bir kullanım yoktur. Sahih vardır, Hasan vardır. Ama sıhhah ve Hasan diye bir kullanım yoktur. Bu yönden eleştiriyorlar. Bir de İmam Begavi'nin Hasan dediği hadisler içerisinde sahih hadisler de var. Bu yönden eleştiriyorlar. Ama bu eleştirilerin hani az önce dedik ya, tutarlı eleştiriler olmadığını söyleyebiliriz. Neden? İmam Begavi zaten diyor ki, Rahimehullah, başlamadan diyor ki ben iki kısma ayırdım. Bir sıhah dedim, bir hasan dedim. Yani kendimce bir kullanım verdim. Bu eser benim eserim sonuçta. İstediğim gibi başlık atarım. Sıhah başlığı altında diyor. Buhari ve Müslim'in hadislerini aldım sadece. Yani sıhah altındaki hadisleri anlayın ki İmam Buhari ve İmam Müslim'den seçtiğim hadislerdir. Hasan tabiri altındaki hadisler de diğer hadis eserlerinden aldığım hadislerdir. Yani İmam Begavi aslında burada bir hadis e, değerlendirmesi yapmıyor. Hasan altına aldığı hadislere Hasan hadisler demiyor. Bu sadece bir başlıklandırma, bir kendince başlık koyma ve e, ayırma yani Buhari ve Müslim'le diğer sünen eserlerinden aldığı hadislerin arasını ayırmak için böyle bir ayrıma gidip böyle bir tabir kullanıyor. Yani aslında o hadislerin e, hasen olduğunu iddia ediyor değil. Evet o da biliyor içlerinde sahih hadisler olduğunu. Sadece o hadisleri Buhari ve Müslim'den değil de sünen türe eserlerden aldığını ifade etmek için böyle bir metodoloji ortaya koyuyor. Kendince, eser kendisinin bunun açıklamasını da yapmış. Bu yüzden bu türlü eleştiriler, çok tutarlı eleştiriler görülmemiş diğer alimler tarafından ve bizler tarafından da tabii. Evet kardeşler, bir diğer başlık. Vaktimiz doldu. Burayı da yapalım. Sahih ile gayrihi de bitirelim inşallah. Hasan Hadis'in bulunduğu kaynak kitaplar diye bir başlık atmış. Değerli kardeşler, alimler sahih hadisleri toplamak için eserler kaleme almışlar. İşte Buhari ve Müslim başta olmak üzere, İbni İbn Huzeyme, işte İmam Hakim gibi alimler sadece sahih hadisleri toplama gayesiyle eserler tasnif etmişler. Bunun dışında, Sadece uydurma hadisleri toplamak için yani insanları o hadislerden e, alıkoymak, o hadislere karşı uyarmak için sadece uydurma hadislerin ele alındığı eserler kaleme alınmış. Ancak sadece Hasan hadisleri ele alan eser mevcut değil kardeşler. Buna zaten gerek de yok. Böyle bir düşündüğümüzde gereksiz bir çalışma olur yani. Ama bolca bulunduğu eserler var. Yani Hasan tarzı hadislerin bolca bulunduğu eserler var. Bunlara kısaca değinelim. İmam Tirmizi'nin Cami'i kardeşler. Az önce dedik ya her ne kadar bu eser Sünenü Tirmizi diye meşhur olmuşsa yani sünen tarzı bir eser gibi meşhur olmuşsa da bu Sünen camii Musannef bunlar eserlerin özelliklerini ifade eder kardeşler. Yani sünen tarzı eserler işte içerisinde mesela sadece ahkem hadisleri vardır. Sünen tarzı eserlerde. Akayı dair çok fazla hadis yoktur. Ve işte bu türlü eserlerde sadece merfu hadisler vardır. Yani sahabeye ve tabiine ait sözler de çok fazla bulunmaz. Bu türlü eserlere sünen denir. İşte daha kapsamlı eserlere cami denir. İşte ki bir cami türü eserdir. Onun içerisinde onlarca farklı bab vardır. Süneni aşan konular vardır. İşte Kitab-ı Tevhid vardır mesela. Tevhid ilmine değinir. Bunun gibi daha Sünen kapsamında değerlendirilmeyen toplam sekiz konudur. Cami türü eserlerin özelliği sekiz konuyu kapsıyorsa daha fazlası ve sekiz ve daha fazlasını kapsıyorsa o türlü eserlere cami türü eserler denir. Velhasıl bunlara geri geldikçe değinecek zaten Tirmizi'nin bu eseri de Sünen tarzı eserlerden daha geniş kapsamlı bir eserdir kardeşler. Yani alimlerin e, ortaya koyduğu bu sekiz konuyu bab, kitap başlığı olarak ele alan bir eserdir. Bu açıdan aslında aslen Cami-ut-Tirmizi'dir. Yani bu meselenin farkında olan, bu ayrıntının farkında olan herkes, her alim bundan sünen diye bahsetmez. Cami diye bahseder. Tirmizi'nin cami diye bahseder arkadaşlar. Tirmizi'nin bu eserinde Hasan Hadis oldukça fazladır kardeşler. Velhasıl böylece değinelim. İkinci olarak... Ebu Davud, İmam Ebu Davud'un süneninde de kardeşler yine Hasan hadis bulundurma açısından oldukça zengin bir eserdir. İmam Ebu Davud bu eserde nasıl bir metot izlediğini eserinin başında baskılarında muhtemelen var, yanlış hatırlamıyorsam vardı kardeşler. Mekkeliler, Mekke'deki alimler İmam Ebu Davud'un böyle bir eser kaleme aldığını Duyunca imama mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bize eserinden biraz bahset. Nasıl bir eser bu? İşte Ebu Davud rahimahullah onlara sünenini yani eserini tavsif eden, anlatan, anlatan bir mektup yazıyor kardeşler. Bu mektup günümüze ulaşmış ve e, öyle sanıyorum ki baskıların e, başlarına bu mektup ile birlikte basılıyor yani yeni baskılar. Eserini tanıtıyor. Nasıl bir eser olduğunu, ne türlü hadisler içerdiğini. İşte çok zayıf derecede e, zayıf hadislerin dahi bulunduğunu, yani uydurmaya yakın vahiy derecede denir onlara. Yani zayıfın da mertebeleri vardır kardeşler. İşte e, bu, zayıfın en alt mertebesi yani uydurma hadise yakın olanına vahiy derecede zayıflık denir buna. Vahiy derecede zaafiyet bulunan hadisler dahi bulunduğunu ancak böylesi hadislere değindiğini yani onların işte vahiy derecede zayıf olduklarını söylediğini işte e, yer yer açıklamalarda bulunduğunu. Yer yer bazı hadisler hakkında, isnatları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu, bazı hadislere hiçbir şey söylemeden geç, yani bu türlü hadislerin işte e, salih olduğunu söylüyor. Hakkında hiçbir şey söylemediği hadislerin salih olduğunu söylüyor kardeşler. Salih kavramı da genelde hasen ile e, orantılı bir kavramdır. İmam Ebu Davud'un eserinde de Hasan hadislerin bolca olduğunu söyledikten sonra kitabımızın yazarı Mahmut Tahan 3. olarak Baarakutni'nin Süneni kardeşler. Dersimize başından beri katılan kardeşlerimiz bu kitabımızdan başlamadan önce bir 2-3 üç hafta, 3-4 üç, hafta kadar malumunuz bir giriş yapmıştık. Bu girişte Hadis tarihi ile alakalı, işte kütübi tisa ile alakalı, onları tanıtıcı, müelliflerini tanıtıcı e, derslerimiz olmuştu, hatırlayanlarımız vardır. O zaman hem bir makale vermiştik, Abdül Fettah Ebu Kuddeya ait bir makale vermiştik, grubumuzda altlarda mevcuttur, eski paylaşımlarda. Hem de Darakutni'nin bu süneni hakkında birkaç cümle söylemiştik kardeşler. Hatırlıyoruz inşallah. Hatta sınavda da sormuştuk. İmam Dara Kutni'nin bu süneni yani Mahmut Tahan e, neye dayanarak buraya almış bunu tam bilememekle birlikte. Evet içerisinde Hasan hadisler olabilir ama yani Hasan hadisler sanki buraya böyle alınınca İmam Dara Kutni'nin bu süneni Hasan hadis barındırma açısından e, ittibaya değer bir esermiş izlenimi veriyor burada. Yani bu açıdan bu açıklamayı yapmayı gerekli görüyorum kardeşler. Özellikle kardeşler için. İmam Dara Kutni, bu eserinde diğer sünemler gibi bir şeyleri delillendirmek için eser kaleme almış değildir kardeşler. Yani biz İmam Ebu Davud'un eserini elimize aldığımızda onda kitap isimleri görürüz. İşte Kitabı ı Tahara gibi, Kitab-ı gibi kitap isimleri görürüz. Bu her kitap isminin altında da farklı bablar görürüz, bab başlıkları görürüz. İşte, Resulullah, misal veriyorum sadece, abdesti nasıl alırdı? Babı gibi. Misal, işte bu babların altında da ilgili hadisleri zikrederler alimlerimiz. Yani burada asıl olan, bu tür eserlerde asıl olan fıkhul hadis dediğimiz hadisin fıkhını göstermektir yani hadislerle fıkıh yapmaktır. Ashabur ı ilmi hal kitaplarına bir itiraz olarak muhaddisler bu türlü eserlerle kardeşler onlara bir alternatif oluşturmuşlardır. Yani mesela bir ilmihal kitabını bugün açısından düşünelim. Geçmişi değil, bugün açısından düşünelim. Misal veriyorum sadece. Ömer Nasuhi ilmi ilmihalini elimize aldığımızda ne görürüz? Yine aynı şekilde işte abdest, sular babı vardır. Abdest şeyi vardır, başlığı vardır. İşte bunlar altında görüşler vardır, cümleler vardır. Yani çok fazla hadislere işaret edilmeden işte mezhebimizin görüşü şudur şeklinde bir eserdir yani hal tarzı eserler bunlardır. İşte muhaddisler ehli hadis yani bu tür eserlere kendi yazdıkları bu sünen türü eserlerle bir alternatif koymuşlardır. Bunlar şahsi cümleye cümlelere yer vermemişler. İşte yine aynı başlıkları atmışlar. Başlıklarda o hadisin hükmüne işaret etmişler kısaca birkaç kelimeyle ve sözü Resulullah'a bırakmışlar. Yani bizim mezhebimizin görüşü şudur, şu alemin görüşü şudur, bu alemin görüşü budur gibi bir e, kitap değil de bu türlü babların altında sözü Resulullah'a bırakıp işte Resulullah'ın uygulaması buydu ya getirmeye çalışmışlardır. Onların fıkıh anlayışı budur. Ne demiştik bu konuları işlerken? Hadis eserleri salt, hadis koleksiyonları değildir. Yani hadisleri toplayalım, ilgili başlıklar altına sıralayalım, işte kaybolmasın, Resulullah'a ait sözler kaybolmasın. Bu ama sadece tabi bu amaç da bir amaçtır. Sadece bu amaca yönelik Değildir kardeşler, hadis eserleri. Özellikle cami ve sünem tür eserler. Ya nedir? Bu eserler kardeşler, Ehli Hadis'in ilmihal kitaplarıdır, tabiri caizse. Yani Ehli Hadis bu eserleri avam yani halk, alim olmayan tabaka alıp okusun ve amel etsinler diye, buna göre amel etsinler diye kalem almışlardır. Nasıl bugünkü ilmihaller bu amaçla yazılıyor? İşte hadis eserleri de aslında böyle eserlerdir kardeşler. Ama şu var ki, her hadis eserindeki her hadis ile de amel edilmez. Neden? O hadis eserinin müellifini, izlediği metodu, Eserini nasıl kaleme aldığını, nasıl bir metot izlediğini güzelce bir tanımak gerekiyor evvela arkadaşlar. Mesela geçenlerde dersimiz uzadı gidiyor. Birkaç cümle daha sarf edeceğim inşallah. Bilmiyorum sizde mi söyledim. geçen bir ortamda daha bu mevzu açıldı, bu mevzuyu anlattım. Mesela bilirsiniz sizde, sizde de meşhurdur yani. Akşam namazından sonra 6 rekat Evvabin namazı diye bir namaz kılınır kardeşler. Bilhassa biz e, tasavvuf kökenliyiz. Bizde çok yaygındı. Tasavvuf kökenli kardeşlerde oldukça yaygındır. E, tasavvufi eserlerde çokça yer alan ve yapılması e, sünnet olan, tavsiye edilen, hatta böyle tasavvufi mertebeleri biraz açtıkça artık yapmak zorunda olduğun bir amel gibidir. Yani akşam namazından sonra alt rekat namaz kılmak. Yani buna da evvabin namazı deniyor. Bu amel, evvabin ile ilgili bu uygulama elbette bir şeye dayanıyor. Bu hadis kardeşler, Trimizi'de geçen bir hadis. Yani delil verirken de mesela internette araştırın, evvabin namazı, tasavvufi sitelerde işte şu hadis vardır. İşte her kim e, akşam namazından sonra alt reket namaz kılarsa şöyle şöyle olur. Verirler hadisi, delil nedir? Tirmizi, Tirmizi'nin işte ilgili babı verirler. Burada geçiyor. Evet, Tirmizi'de bu hadis geçiyor gerçekten. Ama şimdi biz muhaddislerin, ehli hadisin veya işte sadece Tirmizi'nin metodolojisini, metodunu bilmez isek, işte bu hadis Tirmizi'de geçiyor diye buna tabiri caizse atlarız, balıklama atlarız kardeşler. Bu olmamalı. Peki ne olmalı? Bab başlıkları hadis eserlerinde çok önemlidir kardeşler. Sözü fazla uzatmayalım. Konumuzla alakalı son cümleleri söyleyelim. Mesela bu hadisi, yani muhaddisler bu bab başlıklarında bir fıkıh ortaya koyar. Hatta en çok bu alanda Buhari önemlidir. İmam Buhari, hatta onun için bir söz meşhur olmuştur ki, Buhari'nin fıkıh tercemelerindedir şeklinde, yani bab başlıklarındadır Buhari'nin fıkı. Bu diğer muhaddisler için içinde genel olarak geçerlidir kardeşler. Bab başlığından mesela yani sadece böyle herhangi bir cümle yazıp altında onunla ilgili hadisleri verebildikleri gibi bir soru sorarlar. Yani sadece misal vermek açısından böyle bir bab başlığı var ya da yok bu bunu söylemek için değil. Mesela şöyle abdest alınır mı? Şeklinde bir sorudur bab başlığı. Altında hadis verilir. Resulullah böyle böyle yapmaktan men etti mesela. Böyle böyle abdest almaktan men etti şeklinde bir hadis. Misal veriyorum. Bundan ne anlarız? Başlık neydi? Şöyle şöyle abdest alınır mıydı? Altındaki hadis neydi? Böyle böyle abdest almaktan men etti. Demek ki öyle abdest alınmaz. Bunun gibi. Veya işte yine soru sorar, olumlu bir şey verir. Demek ki he, evet yapılabilir. Öyle yapılır. Bunun gibi kardeşler, bu hadisin geçtiği bab başlığına baktığımızda Tirmizi diyor ki, akşam namazından sonra kılınan bu namazın değer ve kıymeti, bu namazın değer ve kıymeti diye bir bab başlığı atıyor. Altında bu hadisi veriyor. Ve altında hani dedik ya az önce Tirmizi o hadisler hakkında değerlendirmelerde de bulunur. Sıhhat durumuyla alakalı. Altında da diyor ki kardeşler bu hadis zayıftır. Yani Tirmizi ne demek istiyor? Bab başlığıyla bağlantılı olarak düşündüğümüzde bab başlığı değer ve kıymetiydi. Hadisin sıhhat durumu zayıf. Demek istiyor ki bu hadisin değer ve kıymeti budur. Yani bununla Zayıf bir hadistir. <gülüyor> Amel edilmez. Evvabin namazının vakti kardeşler, e, öğlen vaktinin vaktinden önceki vakittir. Evvabin namazı vardır ama vakti farklıdır. İşte bid'at dediğimiz sünneti de bu şekilde öldürüyor. Her bid'at bir sünneti ortadan kaldırır. Ya kılan kasın kardeşim. <gülüyor> evet, akşam namazından sonra diye bilinir kardeşim ama bu namazın vakti deve yavrularının kumda ayaklarının yandığı vakittir. Yani bu da işte bugün açısından yaklaşık saat sanıyorum 11 civarıdır. Yani güneşin böyle tepe noktasına gelmek üzere olduğu ve artık e, toprağı yani kumu ısıttığı gibi de olabilir. Kumu ısıttı ve deve yavrularının artık ayaklarının altının yanmaya başladığı vakit. Hadislerde bu şekilde geçer. İşte der Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu namaz evvabinin namazıdır. Yani tevbe edenlerin namazıdır kardeşler. Evet, evet kuşluk namazına deniyor. Duha namazı evet. Kuçluluk değil de dua atılır. Melih kardeşim ahkam olmayan zayıf hadisle amel edilir edilmez noktası. Evet edilebilir. Ama sahihi varken, sahih uygulaması varken bu bunda edilmez yani. Hani bir konu hakkında hiçbir şeye ulaşılmaz. Başka bir delil yoktur. Onu nakz eden, onun muhalife olan bir delil yoktur. Tamam zayıf hadisle çok zayıf olmamak şartıyla amel edilebilir zayıf olduğunu bilerek yine. Yani mutlaka yapılması gereken böyle şimdi bu namazı mutlaka yapılması gereken bir şey gibi sundular bize mesela. Hele ki yani ilerledikçe mesela bu bu deyim yani zayıf hadisle amel meselesi bu değil. Zayıf olduğunu bileceksin, rivayet ediyorsan, zayıf olduğunu söyleyeceksen kardeşler bunlar bu ilim dindir. Yani bu ciddiyet istiyor gerçekten. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Zayıf bir hadisi rivayet ettiniz, çok zayıf değilse rivayet ettiğinizde o hadis tabii ki e, itikadi meselelerle alakalı bir hadis de olmayacak. Böyle hadis böyle zayıf hadislerin nakli de caiz değildir. Zühd alakalı, rekaik ile alakalı, fezail ile yani faziletlerle alakalı çok zayıf olmayan, zayıf hadisler nakledilebilir, amel edilebilir. Halimlerimizin genelinin görüşü budur. Nakledildiğinde zayıf olduğunu belirterek nakletin. nakletmelisiniz. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Yani zayıf hadisle kişiyken de amel edebilir dediğimiz gibi kardeşim. Kısaca değindik yani. Hem ihtilaf ama genel olarak evet, çok zayıf değilse amel edilebilir. Çok zayıf değilse. Ama onu karşısında onu nakz eden, onu geçersiz kılan ondan daha kuvvetli bir hadis yoksa. Şimdi bu meselemiz neydi? Evvabindi. Bunda Aksi bir uygulama var, sahih bir hadis var. Bu uygulama geçersiz kalır o zaman. Yani zayıf da olsa ben bunu yaparım e, dememiz uygun olmaz kardeşler. Değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bugünlük dersimizi burada nihayete erdirelim. Sayfa 67, sahihli gayrihide kaldık. Şuradan da ilerleyelim, burada bayağı geri kalmışız. Sahihli gayrihide kaldık. Haftaya Allah ömür verir ise... Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Rabbim amelimizi kabul buyursun. Bizleri lutflandırsın, rızıklandırsın, faydalandırsın. Bu anlattıklarımızla ve dinlediklerimizle geceniz hayır olsun ve ahiru du'wana enel hamdulillahi